kitabına. Esalifetu, üçüncüsü. Üçüncü vacip olan şey. Öğrenilmesi ve bununla amel edilmesi gereken vacip olan üçüncü unsur. en men ata'ar rasule ve vahhadallahe. Kim rasule itaat eder ve Allah'ı birlerse, tevhidlerse. La yecuzulehu ona caiz değildir. Muvalatu men Mualatun men ha ve rasuluhu. La yecuz lehu, ona caiz değildir ne? Mualatun men ha addallahi ve Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara. He? Mualat beslemesi, dostluk yapması, sevgi beslemesi caiz değildir. Ve lev kana aqraba qareeben, isterse bu kişi yani bu Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşan bu kişi isterse en yakın olsun ve delilü kıvlühu teala bunun delili Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Mücadele suresi 7. cahit. La tecidu kavmen yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Yuaddun men haaddallaha ve rasuluhu. La tecidu bulamazsın. Kavmen bir kavim şöyle bir kavim. Yani böyle bir kavim olmaz. Yu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra Yuvadu ne sevgi besliyorlar men haddallah ve resuluh Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşanlara sevgi besleyen sevgi besliyorlar böyle bir kavim olmaz. Yani o zaman Türkçesini toparlak, toparlayacak toparlayacak ol, ol, olursak olursak e, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Allah'a ve ahiret gününe iman eden ee, bir kavmin Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara sevgi beslediklerini, sevgi gösterdiklerini göremez. Ve <gülüyor> <gülüyor> ister bunlar olsa bile ne ebuhum <gülüyor> ister bu Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşa aşanlar ister babalar olsun. Ev ebnauhum veya veya oğulları olsun. Ev ihwanuhum veya kardeşleri olsun. Ev <gülüyor> ashiretuhum veya aşiretli akrabaları olsun. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte Allah onların kalplerine ulaike <gülüyor> işte onların ketebe <gülüyor> yazmıştır fi kulubihimul iman. Fi kulubihimul iman. Allah onların kalplerine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. Bu ayet bir ruhum min. Onları ruh ile desteklemiştir. luhum <gülüyor> cennetin. Onları cennetlere sokar. Tecrimin tahtihel enharu fiha. Altlarında ırmaklar akan cennetlere Sokar. <gülüyor> On da ebedidirler. Radıyallahu <gülüyor> anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ulaike <gülüyor> hizbullah. İşte onlar Allah'ın hizbidir. Ela <gülüyor> inne humul muflihun. Allah'ın hizbi felaha bulmuş erenler değiller midir? Evet. Şimdi inşallah e, bu tercüme ettiğimiz yere kadar yani üçüncü kısmı inşallah e, şerh edelim. Şimdi e, Muhammed bin Abdul bak e, dikkat edecek olursak diyor ki üçüncü kısmı şu: "Men ata ar men ata ar Rasule Kim Allah'a itaat şey Resul'e itaat eder ve Allah'ı bilirse. Dikkat edecek olursak bu cümlede iki rükme topluyor. Birincisi Resul'e itaat, ikincisi Allah'a ne? Allah'ı birlemek. Yani la ilahe illallah tabiri caizse. er Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed de onun Resul'dür. İki rükün. Hı? İki ayrı rükün. Bunlar bunları bu cümlede ne yaptı? Topladı. Ve dikkat edecek olursak men ata'ar resule ve vahhadallah. Kim resule itaat eder ve Allah'ı birlerse. Bunu ayırmadı. Çünkü şunu uyandırmak istiyor bize müellif. Allah'ı birlemek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 Şimdi durum böyle olunca işte Elif sanki ona dikkat ettiriyor. Diyor ki Enne men ata'ar rasul. Kim resule itaat eder ve Allah'ı billerse. bak. Resule itaati öne almış aslında. Bunun sebebi şundan dolayı. Şimdi ve e, en men vahhad Allah ve ata'ar rasul e. Dikkat kalacak olursa. Kim Allah'a billerse ve resule itaat ederse dememiş. Bilakis burada resulü itaati öne almış sebebinden dolayı. O da sebebi demin bildirdik. Şimdi Allah'ı tevhid etmek nende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 şey resule itaat eder ve Allah'a bilirlerse. Tertip yok aslında tam olarak, tamam mı? O yüzden hafızlarda hiçbir sorun yok, tamam mı? Evet. Şimdi o zaman diyoruz ki burada ne? Burada e, iki önemli unsuru almış mı Elif Rahime dikkat çektirmek için. Sonra diyor ki en men ata'ar rasul ve ahadallaha kim resule itaat eder ve Allah'ı bilirlerse. Tamam? Şimdi burada Allah'a bilirlerse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 Tevhid dedik. Bu manada Ali'yi tevhid etmek caiz. Odaya girme noktasında. Tevhid etmek ne? Caiz. Diyorsun ki eee lem usallil yevme salaten fil mescidi illa assalatel magribe. Mesela. Bugün mescitte sadece yani cemaat-i Mescitte sadece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 bilmek. Tevhid'in ikinci kısmı Tevhidü'l-Ulûhiye. Yani veya diğer bir tabirle tevhidül ubudiye. Tevhidü'l-Ulûhiye, Tevhidü'l-İlâhiye, tevhidül ubudiye. Tevhidü'l-İbâde hepsi caiz. Hepsi aynı mana. Tamam? Hepsinin asıl bir manası var o da ibadet zaten. Tevhidü'l-Ulûhiye, Tevhidü'l-İlâhiye, tevhidül ubudiye. Tevhidü'l-İbâde. Başka isimleri de var. Bunların hepsi nedir? Ondan sonra tevhidül e, et talabu vel kasd. Bunların hepsi nedir? Aynı şey. tamam? Bunlar ne? Tevhidül e, e, uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidüney, ne? İfradullahi Azze ve Celle bil ibadet. Tarifi bu. Allah Azze ve Celle ibadette birlemek. Yani sadece Allah için namaz kılmak. Allah'a namaz kılmak. Sadece Allah için oruç tutmak. Allah'a oruç tutmak. Bütün ibadette sadece Allah Azze ve Celle'den yardım istemek. Sadece Allah Azze ve Celle ibadet korkusu yapmak, sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet sevgisi yapmak vesaire. Tamam? Bunlar da nedir? Ulûhiye tevhidi yani tevhidin ikinci kısmı. Üçüncü kısmı, bu da tevhidül esma ve sifat, isim sıfat tevhidi. Bu da ifradullah Azze ve cel. bima semma wa waṣfabihi, nefsuhu fi kitabhi, ou ala lisan rasulhi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 İşte o birlerse kelimesi geçtiği için kitapta onu anlattık inşallah. E ee, Allah kim Allah'a Teala'ya itaat eder, Allah'a Allah'ın Resulü'ne itaat ederse ve Allah'a birlerse ne olmuş? La yactu lehu muavalatun men haddallah. Allah ve Resul'ün haddini aşanlara muvâlât, sevgi beslemesi, muvâlât veli edilmesi, dost etmesi caiz değildir. Şimdi burada <gülüyor> hem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 ne muwalatun men hadallah Allah'ın ve resulühu Allah'ın ve resulüne had edenlere Hadde tamam onu açacağız velau kana aqraba karibin ister bu en yakın olsun tamam sonra ayet getiriyor ki ayeti demin okuduk şöyle diyor Allah Azze ve Celle la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yawmil şöyle bir kavim bulamasın Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar sonra ne? sevgi besiyorlar.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 Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki la teceddu kavmen şöyle bir kavim olmaz bulamazsın. Bunlar ne yapıyorlar? Yu'minuna billahi ve'l-yeumi'l-ahir. gününe iman ediyorlar. Sonra da ne yapıyorlar? Yu'addune sevgi besliyorlar men haddallahi ve rasulih. Allah'a ve رسولüne had, had yapanlar. Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlar dedik. Şimdi burada dikkat edecek olursak el had kelimesi Allah bize bu Kur'an'ı ne olarak indirmiş? Arapça. Anlayalım diye. Ve bizi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 Burada hat kelimesi dikkat edecek olursak elhau elhau ve dalu Ha ve dal harfi tamam Şimdi hat kelimesi ne demek önce İbn Faris'in dediği gibi elhau ve dalu aslan hat ve dal kelimesi yani bu hat kelimesi toplam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 Şimdi daha iyi değil mi? Evet. Peki manalarından bir tanesi de neydi? Bir şeyin bir tarafı. Şimdi burada bir karat parçası var. Hududun bir, arkası bir taraf. Senin tarafın başka bir taraf. Ha, görüyorsun bak. Bütün manaları nasıl? Kendisinde cem etti orijinal olarak. Tamam. Şimdi o zaman topluyoruz. Diyoruz ki. Hat kelimesi mene. Yasak etmek. İki. Eee... Ee,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 sahibi arasında yani patronu arasında kralı arasında tamam? ne oluyor? Engel. Haciz oluyor. Sütre oluyor. Ve ayrıyeten ne yapmış oluyor? Siz bir taraftasınız benim patronum başka bir tarafta. Ancak beni geçeceksiniz patrona gideceksiniz. Yani izin vesaire. Tamam? O zaman bunun bütün mefhumunu anladık mı? Evet, tamam. Anladık. Bakın şimdi. Bunlar ne diyorlar dinler arası diyalog? Eğer biz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 la tecidu kavmen şöyle bir kavim bulamazsın yu'minuna billah Allah'a iman ediyorlar ve'l yevmil Ve vahiret gününe iman ediyorlar sonra ne sevgi besliyorlar kime men haddallaha ve rasulih Allah'a ve Resul'üne edenlere şimdi bunlar Allah'a ve Resul'üne etmişler doğru mu Allah'a ve Resul'üne etmişler o zaman bunlar Allah'la şimdi biz Allah'ın tarafında mıyız Resul'ün tarafında mıyız tamam biz Allah'ın tarafındaysak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 Allah'la aralarında ne yaptılar? Haciz koydular. Yani ne? Sınır koydular, sütre koydular, örtü koydular. Biz Allah'ın tarafındaysak o zaman onlar örtünün öbür tarafında, biz diğer tarafındayız. Tamam Burayı da anladık. El-Hacizü Beyneşşeyin. Üçüncü manası da işte mene dedik. Tarafı şey. Bir şeyin tarafı. Yani onlar bir şey. Bir tarafta, biz bir taraftayız. Bu kelime kıyamete kadar muhkem midir? Bir nasıl olduğuna, mensuk olduğuna herhangi bir şey var mı yok? O zaman kıyamete kadar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 Allah'tan başka ne? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Peki bunlar Allah'tan karşısına ibadet ediyorlar mı? Ediyorlar. Güzel. Allah'tan karşısına ibadet ediyorlar bunlar. Diyelim ki birisi geldi. Biz her zaman bir kayda söylüyoruz. Sapık nedir her zaman? Sapıktır. Geldi birisi kayda dedi ki öyle bir Hristiyan düşün ki bu. Ne yapmıyor? Öyle bir Hristiyan düşün ki bu. Allah'a yani İsa Aleyhisselam'a falan ilah demiyor bir şey demiyor. Tamam e yine batıl. Çünkü la ilahe illallah'ın içinde aslında iltizam olarak, delaletül iltizam olarak Resul'e itaat var. Neden? Çünkü diyor ki Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. O zaman sadece Allah'a ibadet edeceğiz. Doğru mu? Peki Allah'a ibadeti nereden anlayacağız? Neler ibadet? Allah'a neler ibadet? Onlar tahminince şey olarak söylüyorlar. Yani Allah'ı ilah olarak kabul etme. Yani ilah derken Anladım. Yaratıcı olarak kabul etmişti, bitti yok, yani. Zaten onlar la ilahe illallah manasına dediler. Allah'tan başka yaratıcı yok. Biz dedik bu batılı. Bu evet, rububiyet yani. tevhid. Allah'tan Uluyeti başka yaratıcı yani. yok. La ilahe illallah'ın maksadı değil aslında. La ilahe illallah'ın maksadı neyle ispatladık biz bunu? Vasiyede. La ilahe Allah nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Evet. La ilahe illallah kendi başına hani bunlar diyor ya aramızdaki ortak kelimeye gelin ayet ile isdilal ediyorlar diyelim. Anladım. Güzel. Anladım. Aramızdaki is ortak Kelime ne? Evet. Ayetin siyak bakına bak hepsi ne? Evet. Ce'aleha kelimeten de diyor ayette. Onu baki bir kelime kıldı. Kendisinden sonrasına. Nedir o? Enna ne'abuda illa iyyah. Allah'tan başına ibadet etmeyelim. Evet. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu değil mi? Ayetini al o zaman la ilahe illallah çıktı ortaya. Heh. O zaman la ilahe illallah ne? İlah kelimesi bir kere ibadet edilen demek. Kendi başına. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur.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 Tamam O yüzden bunların ayetle değilsiz batıl. Ki gelecek zaten o Bu Son zamanlarda şey var zaten. Bu barnavaz ilgili olayı var ya. Hı. Müslümanlar arasında büyük bir fitne var yani. Maruf. Biliyorsun yani barnavaz. Evet. Evet. Evet Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. La tecedu kavmen yu'minuna billahi ve liyumil ahir. Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ailet gününe iman ediyorlar. Bunlar yuvaddune men haddallah. Allah'a Allah'ın sınırlarını had edenlere, aşanlara sevgi besiyorlar ve Resûlehu ve Resûlü'nün sınırlarına. Ve <gülüyor> lev ister bunlar kim olsun? Sübhanallah kim olursa olsun. Adam Hristiyan diyor, biz anasından babasından bahsediyoruz. Adam hala Hristiyan diyor. Allah diyor ki ister bunlar babaları olsun. Ev <gülüyor> ebna'uhum ister oğulları olsun. Ev ihvanuhum umum ister bu kardeşleri olsun. Kim olursa olsun. Ev aşiretuhum veya akrabaları olsun. Ula'ike işte bunlar. Ketebe fî kulûbihimul iman. Burada çok söylenecek şeyler var aslında. Ama tek tek girsek uzar.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 Cebrail selam yoksa Kur'an'ı mı? Nebis e nasıl bulabilir misin? Yok. Nerede hadis? Oradaki ruhtan maksat bu. Yok. Tamam. Peki her ayete Nebis HaS'nin sözünü bulmak şart mı? Mücerret olarak ayetin bizzat kendisine. Kelimeler olarak. He? Yok. Şart değil. Kur'an bazen ne yapar? Dile ayar ayetler birbirlerini açıklar. Bazen lafız umum olur. Umum üzerine bırakabilirsin. Bunlar hepsi tefsirde kaydı. Şimdi onlara girmiyoruz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 Ruh ismini verdi. Tamam mı? Cebrail aleyhisselam da e, mesela şu Arah suresinde ruh ismini veriyor. Diyor ki, nezele bihir ruhul emin. Yani onu ruhul emin. Yani Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. diyor. O yüzden Cebrail aleyhisselama da ruh deniyor. Kuranda da ruh deniyor. E şimdi burada muhtemel Ruh da olur. Kur'an olur.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 Ruh. Makhluk olan ruha örnek neydi? Ne verdik? Cebrail. Cebrail aleyhisselam. Çünkü Cebrail aleyhisselam Allah ruh diyor ve Cebrail aleyhisselam yaratılmıştır. İki, makhluk olmayan ruh. Neden? Çünkü Allah neye ruh diyor başka? Kur Kur'an'a. Kur'an'da nedir? Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatları da nedir? Makhluk değildir. Mesela Allah'ın eli mahluk mu, yaratılmış mı? Haşa. Allah'ın ilmi mahluk mu, yaratılmış mı? Haşa. Yine Allah'ın kelamı, yaratılmış evet. mı? Haşa. Tamam. Kur'an'dan kastımız bu yapraklar cildin kendisinden bahsetmiyoruz. Kelamı tamam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 Ve işte bununla, Emir Allahu cemiy anas. işte bununla Allah ne yapmıştır? Bütün insanlara bununla emretmiştir. Ve kala ve bunun için yaratmıştır. Delil, Sufyanallah görüyor musun Muhammedül Aalimullah? Bir şey söylüyor delil, bir şey söylüyor delil. Ve öyle bir delil getiriyor ki, yani Sufyanallah getirdiği deliller en böyle açık ve net böyle ispata e, dair, en açık ve net delilleri seçmeyi seçmeye özen gösteriyor rahimeyullah. Bu da böyle tehlifteki gücüne delalet eder Muhammed bin Abdülrahim. Evet. Ve bizalike Allahu cemi nas. Allah işte bununla bütün insanlara bununla ne yaptı? Emretti ve <gülüyor> Ve bunun için yarattı. Keme <gülüyor> Allah Teala buyurduğu gibi. Ve ma khalaqtul Ben ancak insanlara ve cinlere ancak ne? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Sonra manaya ibudun Muhammed bin Abdullah Hazreti ki buradaki ibudun ibadet etsinler manası, yuahidun birleşsinler demektir. Evet. Tamam, bunları açacağız şimdi. Şimdi Muhammed bin Abdullah'ın e, cümlesinin başına dönüyoruz. İy alem Bil ki Allah seni irşat eylesin. Şimdi bu bil ki, mil ki falan bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. İlem bil ki erşadek Allah'u litaatihi. Allah seni itaatinde irşad eylesin. Şimdi burada irşad. Şimdi burada irşad kelimesi, Şimdi irşad rüşt'ten geliyor. Rüşt işte hilafu dalali vel gây yani dalaletin zıttı. Tamam. Yani diğer bir tabirle nedir? Hidayet. Tamam. Çünkü İbni Faris diyor ki erra'u ve şini ve dal yani rüşt kelimesi ra dal harflerinden oluşuyor. Er -ve Aslun vahidun bir asla delalet eder. Ne? Nedir o asıl? Yedullu ala istikamet tarik. tarih. Doğru yolda olmaya, yol e, üzeri, müstakim olmaya, istikamet üzeri olmaya ne? Delalet evet. eder. Tamam O zaman nasıl ki hidayet iki, iki kısımsa rüşt de nedir? iki kısımdır. Biz bunu geçmiş derslerde anlattık. Hidayet iki kısım. Evet. Tamam mı? hidayet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 Ama tutup seni o yola sokarsa o da irşadın ikinci kısmıdır işte. Tamam? Şimdi biz bunu Allahu Alem akidetul vasliye'de mi anlatmıştık? Akidetul Vasiye'de anlatmıştık, değil mi? İr Hidayeti. Şimdi burada da aslında uygun yani münasip anlatalım o zaman. Hidayet iki kısım. Hidayetut tevfik evet. ve hidayetul irşad olmak üzere iki kısım. Tamam? Birincisi hidayet-ül tevfik, ikincisi hidayetul irşad. Evet. Şimdi, Allah'tan başka hidayet eden var mı diye bir soru gelse gündeme. Ne deriz? Bakarız. Tafsil. Tafsil, Tafsil var. Hidayetten kastın eğer hidayet-ül Allah'tan başka hidayet eden yoktur. Eğer hidayetten maksat hidayet irşad hidayet -ir ve dilale ise, delalet, delalet hidayeti yani yol gösterme hidayeti ise, Allah'tan başka hidayet eden çoktur.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 Tamam, burayı anladık. Enel Hanifi yetemiyor. Şimdi Hanif ne? Bunu da anlayalım. Hep Hanif dini, Hanif dini, Hanif dini. Kelimenin asıl manasını anlarsak çok güzel anlarız Hanif manasını. <gülüyor> Allah Kur'an'da dininde de Hanif olduğunu söylüyor, değil mi? <gülüyor> Nas Sünnet'te de var bu, değil mi? Alimlerimizin keramında da var Hanif dini diyoruz. Şimdi Hanif kelimesi, el Hanifiye kelimesi, Ahlamlarda der ki, aqoodatun min al Hanif. Hanif kelimesinden almıştır. Hanifiye, Hanif kelimesi yani kökü.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 gideceklermiş gitmeyeceklermiş bak hep gitmenin üzerine ziyade. Arapçada da böyle. Hanefiye Hanef'ten almıştır. Aslı Hanef. Tamam mı? Bu şekilde anlıyorduk. Hanefiye kelimesinin aslı ne? Hanef. hanef. O Hanef ne peşi? El Hanefu meylu derler alimler. Hanef meyil etmek demek. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın dini meyil etme dinidir. Hanef. Ama nereden meyil etme? El meylu mine şirki El meylu ne? Mine şirk ile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 Ne yaptı? O düz yola girmedi. Yolunu değiştirdi. Yani ne yaptı? Evet. Tevhid üzerine devam etti. Evet. İşte o yüzden hanif dini deriz biz onu, Meyleden din. Yani şirkten tevhide meyleden. Evet. Tamam mı? Yani meyleden bizim şey anladığımız manada meyleden değil. Ha. Hani böyle işte kalbi şirkeye atkındı sonra tevhide meyledi. O manada değil. Yani o yola girmeyip tamam Başka yol izleyen yani tevhid yolunu izleyen manasında. O zaman tekrar ki hanifiye yani hanef, hanif,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 İnani berâum min Kum ben sizden beriim, illa Lәzi fâtrani be, be, beni yaratan hariç. Fıinna hu yehdin, O bana hidayet edecek, O bana hidayet eder. Görün İbrahim mesela nasıl mail diyor beriim diyor ben sizden. Tamam. Evet. O zaman Muhammed abın Abdullah hab diyor ya i elam erşedek Allah, bil ki Allah sana irşadetsin. Burada irşaddan maksat teufük irşadı. Lı taatihı taatine. Enn alhanifiyetı İbr millete İbrahim, İbrahimin hanif milleti dini. Nedir? En te'abudallahu vahdehu lehu lehuddin. Sadece ne yapman Allah'a ibadet etme. Tamam Evet. Şimdi ibadet de tabii ikiye ayrılır. Ne ibadet? Şer'i ibadet ve kevni ibadet olmak üzere ikiye ayrılır. Tamam Burada bize Muhammed i̇bn Şer'i ibadeti mi kastediyor, kevni ibadeti mi? Tabii ki şer'i ibadeti kavinesi. Çünkü kevni ibadetten kimse, e, yani ke kevni ibadet altında olan hiç kimse övülmez. Evet. Müşrikler de ibadet ediyor Allah'a, kevni olarak. Evet. Yani ne? Allah Kur'an'da bunun delili ne önce? ibadetin şer'i olarak ayrılıyor. Bir kere namaz, zekat, oruç vesaire Allah bunları ibadet diyor mu? Diyor. Tamam. Bunlar o zaman ne? Şer'i ibadet. Evet. Bunda bir sorun yok. Kimse buna zaten bir şey demez. Ama bir de kevni ibadet var. İn kullu men fissemavati vel ard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 Yeryüzünde ve gökyüzünde herkes Rahman'a abd olarak, kul olarak gelmiştir. Abd ibadet yani. Tamam mı? Mm -hmm. Muhammed İbn Abdüluhab'ın tabii ki buradan istediği şer'i ibadet kastı. Tamam mı? Yani ondan bahsetmiyor zaten. Tamam mı? Bunu neden açıkladık? İbadet kelimesi geçtiği için. Tamam mı? En te'abudallahu vahdehu sadece Allah'a ibadetmen muhlisen lehuddin dini ona haskılarak ve bizalike emarallahu cemi'en nas Allah bütün insanlara bunu emretmiştir. Tamam mı? ve خلقهم ve bunun için yaratmıştır. Delil ne? Ve ma halaktul cinne ve'l insa Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet. İbadet etsinler diye yarattım. Şimdi. Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Bu ayet ne delille? Lev lake levlak ve ma halaktu'l Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Bu batıl bir hadis. Bunun delil getiriyorlar, tamam mı? Bir kere öncelikle ne?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 Lewulake. Şimdi, bunların söylediğine göre, Lewulake, Yani bütün bu alem ne için yaratılmış? Bu tasavvufçuların söylediğine göre, bu bahtiladisi ne bir saslemi için? Peki Allah ne için yaratılmış diyor? İbadet, i̇badet için. için. Tamam? Buradan bir kere açık bana. Buna kısaca bir değinmek istedim yere gelmişken. Tamam? Şimdi, mana mana yap budun. Hadi ancak bana ibadet etsinler diye, Muhammed'in abduva hab diyor ki tevhidlesinler diye.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 e, e, e, e, yaratmasının tek bir sebebini kılıyor. Birliyor. Nedir o? İbadet. O zaman ma'ane ya'budun vahidun demek. Orada ibadet etsinler maksat. birlesinler yani. O zaman bak burada da ulûhiye tevhidine ne var? Delil var. Hani bize soruyorlar tevhid'i üç ayırıyorsun, üç ayırıyorsun. Ya diyoruz ki Allah aşkına gerçi hep söylüyoruz artık dilimize tüy bitti ama yani yeri geldikçe biz bunu söylemek zorundayız Abi, Tamam? Şimdi ve evet. ma halaqtu'l cinne ve'l insa illâ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.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 Semiallahu limenhamide dedin, kalktın, Allah duyandır. Al, e, isim sıfat tevhidi, duyma. Evet. Tamam. Sonra tekrar Allahu Ekber dedin, gittin, Allah en büyüktür, al bütün fiillerinde de Allah'a büyük tuttun, al sana Rubbiye tevhidi. Tamam. Evet. Eftehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü vesselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Sonra dedin ki, eşhedü en la ilahe illallah, al sana ne? Evet. Namazın içi bile, firavun bile, e, ne bileyim... E,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 bu üç tehlikenin dışına çıksın. O zaman niçin inat ediyorsunuz, istikbal ediyorsunuz? Ya hadi sana kıyak yapayım, ismine rububiyetlemeyeyim, is uluiyetlemeyeyim, ispatlemeyeyim. Hani size göre bunu Muhammed bin Abdullah'ın bidati ya, bu İbni Teymiye'nin bidati ya bu. Ki halbuki ondan önce de söyleyenler var. O da yeri kitabı tevhitte ispatlayacağız. İmam Tahavi dahi bunların da kabul ettiği âlim, tevhidü 3'e bölmüştür. Atabiliyor muyum? İmam Taberi'den yani İbn Teymiye'den önce çok alimler e, İmam Tahavi bile tevhidü 3'e bölmüştür. İmam Tehavi bile tevhid-i içe bölmüştür. Akiret-i Tehaviye'de mevcud. Nequlu fi tevhidillah mu'takidine bitevfikillah. Oradan itibaren bak lafızlarına şeyin İmam Tehavi'nin tevhid bölmüştür. Yani bunlar hani ta baktığın zaman bunlar selefin ilk dönemlerinden beri var. Bu İbn-i Teymiye'nin, Muhammed İbn-i Abdülrahman'ın bidatı değil. Değil yani. Diyelim ki lafız olarak onların bidatı. Hadi.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 Rubiyet diyorsun değil mi? Evet. Al Rabb kelimesi Elhamdülillah Rabbil Alemin al sana Hamd Alemlerin Rabbi ol Ne lafız olarak biz bidat çıkardık Ne mana olarak bidat çıkardık evet. Tamam Evet ve kalak turciji neval imse iller ya budun Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım ibadet, etsin. ee, ibadet etsinler diye yarattım Evet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 Allah'ın emrettiği en azim, en büyük şey nedir diyor? Ettevhid. Tamam. O zaman soru geldi. Birisi sordu, bir amme, bir talebe geldi sordu. Hocam, kardeş, Allah'ın en azim emrettiği şey ne tevhid? Tamam? Bunu Muhammed bin Abdullah şöyle diyor: da böyle gelecek. Wahu wa ifradullahi bil ibadet. Tevhid de nedir? Allah'ı ibadette birlemek. Şimdi tevhid sadece Allah'ı ibadette mi birlemek dedik biz yok.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 tevhiddir diyor. Bu da Allah'ı ibadette birlemek, tamam mı? Ve a'zamu anhu ve nehyeti en büyük şey, en önemli, en azim şey de eşrik'u şirktir. Ve o peki şirk neyi? Davvetu gayrihi ma'ahu. Kendisiyle beraber birisini duaya çağırmak. Şimdi can Allah burada Alimler küçük bir işgal görüyor. Aslında işgal de demeyelim buna. Ee, nasıl bir lafız kullanayım? Onu da şimdi e, aklıma gelmiyor. Yani nasıl bir uygun lafız kullanayım? Ee, şimdi anlatırım, açarım. Şimdi ve azamuma emar Allahu bihi et tevhid. Allah'ın şimdi lafızlarına iyi bakalım Eren abi bak. Buraya bakacak olursak güzel anlayacağız kastı. Ve azemu emar Allahu bihi tevhid. Allah'ın emrettiği en azim şey ne diyor? Tevhid. Bak şimdi. Şimdi tevhidi Tevhid diyor yetilmiyor sadece. Tevhidi tevhidten kasıtını söylüyor. Ne diyor sonra? Diyor ki ve huve yani o tevhidten kasıt ifradullahı bil ibade. Allah'ı ibadete birlemek. Sonra ikinci kısma geçiyor. Şirk kısmı. Diyor ki ve a'zamu ma neha anhu eşşirk Neh en azim şey ne? Eşşirk. Peki şimdi de şirki tarif edecek. Dikkat et. Bu sefer şirki açacak. İşte bu açılımda biraz işgal var. Aslında işgal yok. Ona işgal demeyelim. Eksiklik var diyelim. Veya böyle eksiklik de hoş değil aslında. Eee Belki eksiklik desek e, hata olmaz ama daha böyle alimlerimizi hoş bir laf kullanalım diyelim ki farklı bir şey söyleseydi daha iyi olurdu öyle diyelim. Ne diyor şimdi? Diyor ki bu en azı mümenhe en azim şey de şirk de diyor o şirk de şudur diyor davetu gairihime ahu onunla beraber başkasını da başkasına da dua etmek yardıma olmak. Bu doğru mu? Doğru şirkin ama bu şirkin tam tarifi değil.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 Burayı da bu işgali de anlatalım. Çünkü neden? Dikkat olursak biz ilk dersten beri ne yapıyoruz? Kelime kelime, cümle cümle. cümle. Hem Muhammed İbni Abdül Rehab'ın kastlarını ki bu kastları alimler çözmüşler. Diğer kitaplarından, diğer şeylerinden anlatabiliyor muyum? Ee, cümlelerin siyaksi hakkından vesaire. Kelimelerin delalet ettiği, müfredatların delalet ettiği lafızlardan vesaire hem tane tane açıklıyoruz hem de Muhammed bin Abdullah'un isisler olarak getirdiği Kur'an'dan, Sünnet'ten, alimlerin sözlerinden onları da tane tane açıklamaya çalışıyoruz gücümüzün yettiğince okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. tamam buraya dikkat edelim. O yüzden bunlara dikkat çekiyoruz yani ne gereği vardı şimdi bunu artık Şimdi öncelikle e, ha devam edelim bitirelim cümleyi sonra başlayalım tamam o zaman neymiş Allah'ın en azim e, nehiyetli şeyi de o, şirkti o da Allah'la beraber başlarına dua etmektir dedi tamam Muhammed bin Abdullah taala bunun delilde ne dedi? وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الل'laha ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi cümlenin en başına alalım, açıklayalım. Ne dedi? Ve مَا أَمَرَ Allah'u بِهِ التَّوْحِيدُ. Allah'ın emrettiği en azim şey nedir? Et tevhid. Ve hu ifradullah bil ibade. Bu da Allah'ı ibadete birlemek. Ve a'zamu ma neha anhu eş Ve nehyetti en azim şey eş Hadiste ne diyor? Ne diyorlar Nebi sallallahu aleyhi